Cenab-ı Hak bize en büyük lütuf Kur'an'ı lütfetti. Ahir zaman ümmeti olarak geldik. İnsanın şerhi Kur'an. İnsan Kur'an'da bütün insanın açıklamasıdır, şerhidir. İnsan bütün problemleri Kur'an'da çözer. Fiili olarak peygamberin hayatı fiili kıstasıdır onun. Kur'an'ın de kainattır. İki sıfat hariçtir. Halk ve beka sıfatı hariç. Beka sıfada hariç olduğu için üçü de bitecek. İnsan da bitecek kıyamette. Kainat da infilak edecek, bitecek. Kur'an'ın sayfaları da silinecek. Kur'an insan için Er-Rahman, Kur'an. Kur'an'ın menşi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın bir rahmet tecellisi. Ne kadar Kur'an-ı bir istikamet halindeyiz. Kur'an-ı Kerim bize ne kadar bir duygu derinliği veriyor. Kur'an ne kadar yaşantımızda var. İkinci şart, Cenab-ı Hak onlar ki mümin boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Dünyanın vakti çok dar, öbür taraf sonsuz. Sonsuzun yanında bir deryada bir damla bile değil. Onun için bir müminin bir boş zamanı olmaması lazım, boşa gelecek bir zaman olmaması lazım. O melek menfi olarak yazmaması lazım. Müslüman kendi sermaye olarak verilen ömrün her anı hayır ve hasanat ile doldurması lazım. Cenab-ı Akfeiza feral tefensab ve ile Arabika buyuruyor. Bir hayırlı işi bitirdiği zaman hemen o öbür hayırlı işine dön. Allah'a yönel buyuruyor. Ve kişi hayrı aradığı zamanı Cenab-ı açar. O da kalbin durumuna bağlı. Eğer kalp hayrı arıyorsa Cenab-ı Hak onu hayrı önünü açar. Yok kalp hayrı aramıyorsa, ben bu kadar yaptım bu kadar kafi diyorsa onun önü kapanır. Bir misal sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Cemaate döndü bugün içinde oruçlu var mı dedi. Ömer radıyallahu anh Ya Resulü, niyet etmenin değilim dedi. Ebu Bekir Efendimiz niyet ettim devam ediyorum dedi. Ferdi bir soru bu. İki tane içtimai soru gelecek arkadan. Bugün bir hasta ziyaretin bundan var mı buyurdu Efendimiz. Ömer radıyallahu anh yar, yarın şimdi sabah namazı kıldırdınız selam ver daha dışarı çıkmadık. Ya yani Nasıl olur ki biz bir hasta ziyaretinde bulunabiliriz. Ebbekir radıyallahu anh evet ya Resulallah Mescid-i Nebevi'ye geliyordum. Afın hasta olduğunu duydum. Onu ziyarete gittim şifa edildim. Oradan Mescid-i geldi. geldim. Üçüncü soruyu soruyor Efendimiz. Bugün bir yoksul doyuran var mı? Yine Ömer radıyallahu anh itiraz ediyor. Ya Resulallah diyor şimdi namazı kıldırdınız, selam verdiniz. Daha Mescid'den dışarı çıkmadık. Sabah namazını kıldık. E Bekir radıyallahu anh evet ya Resulallah. Mescid-i Nebi'ye geliyordum. Açlığını ishar eden bir yoksul gördüm. Oğlum Abdurrahman'ın elinde bir arpa ekmeği vardı oğlumun eline arpa ekmeğini aldım. O yoksulu verdim. O yoksulu yedirdim. Efendimiz buyuruyor. Ebu Bekir, sen cennetliksin diyor. Allah Allah. Hatta Ömer bir ah çekiyor. Efendimiz Allah Ömer'de rahmet eylesin. Allah Ömer'e rahmet eylesin. Fakat Ebu Bekir daima geçiyor buyuruyor. Velhasıl fe izâ ferav tefensaf be ilâ rabbi kafar gaf Bir insan hiç boş vakti olmuyor bir müminin. ve arayacak. Allah rızasını arayacak. Cenab-ı Hak Eshap diyor ki bize diyor bir ayet indiği zaman zannederdik gökten bir sofra indi. Allah'ın muradıyla nedir derdik. Ümmü Eymen'e Ebbekir Efendimiz ve Ömer radıyallahu anh Efendimiz vefatından sonra ziyarete gidiyorlar. Onun bir teselli babında. Çünkü Ümmü Eymen Efendimiz'i çok düşkündü. Diyorlar ki Ebbekir Efendimiz Ömer Efendimiz üzülme Ümmü Eymen diyorlar. Allah'ın diyorlar, Celle Celle ikramı Allah Resulüne dünyadakinden daha fazladır diyor. Ümmü Meymen diyor, evet diyor, ben biliyorum diyor. Cenab-ı Hakk'ın fazla ikramı bu dünyadakinden Allah Resulüne çok çok daha fazladır ama benim üzüldüğüm vahiy bitti. Biz daha bir vahiy bekliyorduk ki o vahiyi ifa edelim, yerine getirelim, Allah tahsil edelim. Hatta Veda hacında. Elhuyum ekmel tu ayeti indiği zaman Ebubekir Efendimiz ağlamaya başlıyor. Hayret ediyorlar. Niye ağlıyorsun? Ne var ağlayacak? Bu diyor son ayet indi diyor. Allah Resulünün dünyadaki ömrü bitti diyor. Din tebliğ edildi. Allah Resulünü Cenab-ı Hak alacak diyor. Gayl ibadette. İhtimai münasebetler, hastada, yoksulda, hidayet bekleyenlerde Cenab-ı Hak bir müminine daima bir üstün, bir ince ruh, zarif bir ruh, ruhundan bir rahmet taşıran bir mümin istiyor.